94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Bu akşamın konuğu Matematikçi ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü Tosun Terzoğlu. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi Dünyaya Çoklu Bakmak adlı kitapla ilgili olarak burada ağırlıyoruz. Tabii ki kitabı siz yazmadınız. Sizin konuşmalarınızdan, söyleşilerinizden ve yazılarınızdan derlenerek oluşmuş bir kitap. Öyle <gülüyor> Ama bu sizi bulmuşken başka meseleleri de konuşmak istediğimiz için sizi ağırlıyoruz kitapla ilgili olarak. Ama önce kitabı dinleyicilerimize tanıtmak isterim. Hangi bölümlerden oluşuyor? Dünyaya çoklu bakmak. Evet, bir e, Profesör Üstün Ergüder'in ön sözüyle başlıyor, öyle evet. diyelim. E, ondan sonra Eğitim, Yüksek Öğretim ve Üniversite, bir bölüm. E, kendi ayakları üzerinde durmak, 2, üç, matematik hikayeleri. Bu iki ve üç... Esasına açık radyoda yaptığım konuşmaların evet. deşifre edilmiş şekli hemen hemen hepsiz hepsiz öyle hepsi öyle ee, 4 Sabancı Üniversitesi 5 Bilim Teknoloji Siyaset ve Edebiyat şeklinde gidiyor ee, burada tabi e, sadece açık radyoda yaptığım konuşmalar iki bölümü kapsıyor dedim ama başka işte televizyon programlarında ki birtakım söyleşiler onlar da deşifre edilmiş haliyle alınmış kitaba. Ee, kitap benim için tamamen bir sürprizdi yani ben görünce Allah Allah bu nereden çıktı dedim <gülüyor> çünkü e, arkadaşlar bana sürpriz yapmış, e, yapmak istemişler e, rektörlüğü devir teslim töreninde e, güzel de bir sürpriz tabi bana da şimdi bunu bir oturup edit etmek ...kalıyor ki ip içe bir iş çünkü... ...kalın bir kitap. Evet oldukça kalın bir... ...kitap haline gelmiş. Dünyaya çoklu bakmak... ...isim nasıl kondu? Bunu... ...anlatabilir misiniz? Ee, onu da tabii... ...ben, evet. ben koymadığım için... ...hiç... E, ...benim bir dahlim yok orada. E, herhalde... E, ...değişik konulara... eğildiğim için ve farklı... ...açılardan bakmaya çalıştığım için... ...olup bitene, eskiden... ...şimdi olup bitene... E, ...tarihe... E, Güzel bir isim bulmuşlar... ...dünyaya çoklu bakmak Bence diye. Değil. Öyle yapıyorsa hakikaten güzel. Memnunum. Güzel. Peki biraz içerikten söz edecek olursak... ...neler evet. anlatılıyor bölümlerde... ...Tosun Bey? Tabii. Ee, şimdi eğitim, yüksek öğretim ve üniversite... ...orada işte... ...Ömer Madra'yla da bir söyleşi var. Esas olarak... ...işte özellik, akademik özgürlük... ...Üniversite Sanayi işbirliği ...gibi... ...konular var. İşte... Malum hep çıkar arada bir yüksek öğretim e, kanunu değişiyor mu nasıl şey diyor e, Ben burada şuna durmaya var e, şunun üzerinde durmaya başladım zaten onunla da bitiyor hep şikayet ediyoruz oysa çözüm biziz diye şimdi Türkiye'de üniversiteler özellikle üniversite rektörlerinin e, bir e, her şeyden şikayet etme meraklı vardır. Ee, yani dünyada bir e, şikayet etme yarışı, olimpiyatta falan olsa mutlaka e, e, rektör Şöyle arkadaşlarından derece, derece girenler, <gülüyor> dereceye girenler olur. Halbuki üniversite çözüm yeridir. Yani e, şikayet etme yeri değildir, problem çözme yeridir. E, Herhangi bir konudaki problem yani matematik olabilir, sosyal bir olay olabilir. Yani bir sorunu irdelemek, çözüm önerilerini sunmak falan. E, sadece şikayet etmek de bir yere e, gidemeyeceğimiz açık. E, birinci bölümü bu. İkinci bölüm kendi ayakları üzerinde durmak. E, esasında sıra değişmiş. E, daha önce ben matematik hikayeleri yapmıştım. Bir dizi e, program Açık Radyoya. Ondan sonra da Akın Yılmaz'la birlikte yaptığımız bir program vardı gene Açık Radyo için. O da Hayat Üzeri Az Bilim diye bir program. Ee, burada kendi ayakları üzerinde durmak üçüncü e, bölümde e, e, idi Açık Radyo'yu ya yaptım ama burada ikinci bölüm olarak şey diyor. Orada daha ziyade işte mesela bizim düşünce hayatımızı e, Türkiye'deki düşünce hayatını e, Özellikle 19. yüzyıldaki Avrupa ile olan ilişkimiz Nasıl şekillendirdi e, Nasıl e, Hala e, Şekillendirmeye de Büyük ölçüde devam ediyor e, Bunun üzerinde durmaya çalıştım Ben tarihçi değilim tabii, hı hı. Ama e, kendi okuduklarımdan e, Bir şeyler aktarmaya çalıştım E, çünkü e, sanıyorum ki bugün bile bir takım yanılgılarımız, dünyaya bakışımız 19. yüzyıldan kaynaklanmakta. E, yani e, biz tabiri caizse çok kısa olarak aydınlanmayı bir din alternatifi gibi gördük. Yani dini bırakalım, aydınlanma var şimdi. E, e, aydınlanmayı... E, Bir anlamda e, önemli filozoflarından olan Auguste Comte da daha doğrusu Auguste Comte'un kendisinden ziyade onun e, ne diyelim takipçileri de öyle gördüler ama bu çok kısa sürdü ve kayboldu çok büyük bir etkisi yapmadı yani 19. yüzyılda e, evet etkili oldu e, Osmanlı İmparatorluğu'nda etkili oldu. ...Brezilya'da etkili oldu... ...ve başka ülkelerde de etkili oldu... ...onlar üzerinde duruyorum... ...ikinci bölüm bu... ...üçüncü bölüm matematik hikayeleri... ...şimdi... ...radyoda matematik hakkında konuşmak zor bir iş tabii. Hiçbir yere bir şey yazamıyoruz, formül evet, falan ama yazamıyoruz. Ama açık radyo tam da böyle şeylerin konuşulduğu bir mecra. Evet, e, bir iki yerde de şey etmişim, yani <gülüyor> e, formüllerden hiç olmazsa sözlü olarak <gülüyor> bahsetmişim. E, orada esas olarak matematiğin e, ne olduğunu anlatmaya e, çalıştım. O sevdiğim bir şey zaten. E, tabii matematik tarihi işin içerisinde epeyce var... Dördüncü bölümde Sabancı Üniversitesi ile ilgili çoğu zaman işte törenlerde temel atma olsun başka şeyde olsun mezuniyet törenlerinde yaptığım konuşmalar derlenmiş. Onu da iyi yapmışlar açıkçası çünkü ben bir şey yazıp konuşamam. Aklıma ne gelirse o sırada konuşurum özellikle mezuniyet törenleri benim için. Ee, çok heyecanlı bir şeydir çok hoş bir şeydir yani belki de mezun olan öğrencilerden daha fazla ben heyecanlanırım ee, orada yaptığım e, konuşmaları e, banda almışlar kayda kayda almışlar o kayıttan sonra deşifre etmişler ee, esas olarak uygulamışlar. E, Ondan ibaret diyeceğim ama burada tabii bir takım söyleşiler de var hı hı. Ee, televizyonda yapılan başka yerlerde yapılan ee, son bölümde de işte teknoloji bilim siyaset ve edebiyat üzerinde yani bunlardan bir tanesini yazdım pardon bir tanesini yazdım Orhan Pamuk ve Edebiyatı Sempozyumu açılış. Konuşmasını e, ben yazdım yani o, oradaki deşifre edilmiş haliyle değil o e, tam e, benim yazdığım şekliyle işte bunun içerisinde başka şeyler de var yani bir arkadaşımızla arkadaşımla beraber Ersin Kalacıoğlu ile beraber işte Türkiye için bir yeni seçim sistemi evet. önermiştik e, o da radikalde çıktı başka yerlerde de çıktı sonra e, o da yer almakta. Evet. o da yazılan bir şey yani evet. içerikle ilgili soruların da olacak zaten söyleşinin ilerleyen dakikalarında biliyorum kitap sizin için sürpriz oldu Öyle. sonrasında şunu konuştunuz mu hazırlanma yöntemi oluşum süreciyle ilgili bilgilendirdiler mi size Valla ipi yemek vermiş arkadaşlar yani Asuman Hanım Asuman Akyüz on sonra Hilmi Bey Hilmi Çelik her ikisi de Hilmi Çelik bilgi merkezimizin eski direktörü kurucu direktörü Asuman Hanım da şimdi onun e, yerine e, bilgi Merkezinin direktörlüğünü yapıyor. Ee, müthiş bir emek vermişler bir kere. Ee, mesela açık radyodaki bütün konuşmalarımı e, deşifre edip e, yazılı hale e, Hilmi Bey e, o hale getirmiş. Yazılı hale getirmiş. Ki çok zor bir iş İpi iştir. bir emek yani çünkü evet. matematik e, bunun ipi bir kısmı. E, Ama yani büyük bir emek sarf ederek de güzel bir şey çıkmış benim çok. E, hoşuma gitti tabii. E, şimdi oturup benim edit etmem lazım evet. tabii o da başka bir şey. <gülüyor> evet. Peki buradan biraz daha özele spesifik Hı -hı. olana geçecek olursak. Genel olarak Tosun Bey nasıl bir yazma süreci yaşıyorsunuz? Valla yazmadan evvel ipice düşünüyorum. Hı -hı. <gülüyor> yani açıkçası yazmadan. Garip bir şey ama e, yürürken yazıyorum, dolaşırken yazıyorum diyorum. Diyelim e, daha doğrusu e, illa dışarı çıkıp yürümek değil. Yani koridorda e, da, da yürüyorum hava kötü olduğu zaman falan. E, o zaman aklıma bir takım şeyler geliyor. Ondan sonra oturup onu yazarım. E, son bir defa e, bakarım. Yani kendi kafamdakilerin tam yansıtmışım mıyım, e, kopuk mu e, diye diye. Ee, öyle yani esas olarak ama e, yürüyerek yazarım öyle diyeyim masa başında değil. Evet bu soru da zaten ön sözden kaynaklanan bir soruydu sizin yazma evet. sürecinizle ilgili <gülüyor> olarak. Çok güzel cümlelerle ifade etmişler. Orada ha, bi da. Bilgisayarda yazamıyorum. Bilgisayar kullanıyorum ama bilgisayarda yazamıyorum. Hala ben e, kurşun kalem ve silgi müptelası <gülüyor> <Aynen>. devam ediyor <gülüyor> ee, onun için e, kurşun kalem e, kurşun kalem açacağı silgi e, benim için çok önemli aynı şekilde bunu duymakta ayrıca sevinç <gülüyor> benim için peki biraz Sabancı Üniversitesi'ne dönecek evet. olursak Sabancı Üniversitesi'nin kültür sanat dünyasındaki yeri ve tutumu hakkında neler söylemek istiyorsunuz eee Orada tabii çok şey söyleyebilirim bu kitaptan evet. da fazla şeyler söyleyebilirim ama. Şimdi Sabancı Üniversitesi'ne ben 12 yıl önce 1997'de yani üniversite açılmadan 2 yıl önce rektör olarak başladım. 99'da açıldı. Benim için çok keyifli, çok zevkli. ...geçen bir 12 iki yıldı... E, ...hala da ders veriyorum... ...onu keyifle yapıyorum... E, ...çünkü çok farklı bir üniversite... ...yaratmaya e, çaba gösterdik... ...başından beri ve, ve... ...sanıyorum büyük ölçüde de başarılı olduk... ...Türkiye'de farklı bir şey yapmak... ...oldukça zor... E, ...biz kalıpları, birbirine benzeyen... ...kurumları, birbirine benzeyen insanları... ...birbirine benzeyen televizyonları falan... ...seviyoruz... E, ...ve... E, Diyelim ki hani birbirine benzemek için de bazen yarışıyor kurumlar. E, halbuki bizim yapmak istediğimiz çok farklı bir şeydi. E, şunu yapsaydık mesela dışarıda yurt dışındaki bir üniversitenin modelini alıp ona aynen Türkiye'ye uyarlasaydık. E, onda da insanlarımız rahat edecekti. Yani ben söyleyebilseydim işte Japonya'daki atıyorum falanca üniversitenin modelini biz hafifçe değiştirip uyarladık diyince rahat edeceklerdi değil albu öyle yapmadık öyle yapmadık ha ee, çok sayıda üniversiteyi bütün ülkede ince bütün ülkelerde çok sayıdaki üniversiteyi inceledik ee, Türkiye'deki birçok üniversiteyi inceledik ve e, ondan sonra kendimize göre bir model oluşturduk ee, bu modelin bir takım sıkıntıları da var bu modelde bazı şeyler de yapılamaz onu da baştan biliyorduk. Hı -hı. Mesela bizim üniversitemizde bir tıp veya hukuk fakültesinin olması bizim sistemimizde hemen hemen imkansız. Çünkü öğrenciye biz özgürce seçme, program seçme hakkı veriyoruz. Halbuki Türkiye'deki şekliyle tıp ve hukuk eğitimi bir anlamda birinci dakikadan itibaren bir meslek eğitimi. Ama Bunun da bazı sakıncaları da yok mu? Var. Var. bazı hukukçu dostlarım bunun sakıncalarını belirttiler zaten ama alışılmış şey bu ayrıca bizde ki sistemin olabilmesi için de diploma programlarının birbirlerine yakıncana disiplinler arasından seçilmesi lazım ki bir öğrenci birinden öbürüne kolaylıkla geçebilsin. Ee, tabii bunlar bir takım zorluklar bir takım kısıtlar dediğim gibi her şeyi yapamıyorsunuz fakat ee, ben çok mutluyum yani çok güzel gelişti ve e, değeri de biliniyor. Açıkçası değeri de bilmiyor yani disiplinler arası olması, öğrenciye özgür seçim hakkı vermesi, program seçiminde özgür bırakması ve sorumlu bırakması tabii yani sorumluluk öğrenci de artık. Şimdi burada işte açık akıl dediğim açık radyodaki programda hep şunun üzerinde durduk durmaya çalıştım. Kendi ayakları üzerinde durma. İşte aydınlanma evet. bu esasında kendi ayaklar üzerinde durma yani bir öğretiye bir ne bileyim kutsal sayılan bir şeye bu din olabilir başka bir şey olabilir sıkı sıkıya onu sarılıp ben düş ona sarılıp ben düşünmüyorum işte ne istenirse onu yapıyorum değil kendi ayaklar evet. üzerinde durma işte biz öğrenci bize bunu sağlamaya çalıştık ve zannediyorum da başarılı da olduk. Evet aynı zamanda kültür sanat dünyasında da çok önemli isimlerin yolu artık Sabancı Üniversitesi'nden geçiyor. Bu da Öyle mesela şey. bir müzemiz var. Ee, Sakıp Sabancı Müzesi Emirgan'daki ve esasla Sabancı Üniversitesi'nin evet. bağlı. Şimdi bir üniversite müzesi olması e, tabi oraya da farklı bir e, sorumluluk getiriyor. Oradaki herhangi bir sergiyi e, gezenler şunu görüyorlar. E, müthiş öğretici. Yani siz bir Rodin'in eserlerini görüyorsunuz veya Picasso'nun eserlerini görüyorsunuz ama o dönem hakkında bir sürü şey öğreniyorsunuz. Rodin hakkında çok şey öğreniyorsunuz. Picasso'nun yaşadığı dönem, arkadaşlıkları, dostlukları, kavgaları hakkında birçok şey öğreniyorsunuz. Ve tabii resmini de tanıyorsunuz evet. ayrıca. Yani e, dolayısıyla müzemiz de o anlamda bir üniversite müzesi gerçekten. Evet. Hocam kitaptaki diğer konulara vakit oldukça girmeye çalışacağım ama vakit yetmeyecek galiba. Bence cevabını merak ettiğim aslında kitabın içinde evet. de e, kısmen olan sorularım var. Öncelikli olarak özellikle ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet şimdi e, bir kere hemen ben şunu ayırt etmeye çalışayım. E, özellik kurumsal bir şey. Yani bir üniversitenin özerk olması demek. Kendi programını, ders programlarını kendisinin yapması, dersleri nasıl verileceğine kendisinin karar vermesi, öğrencisinin seçmesi, onu Türkiye'de yapamıyoruz, ondan kırık bir notumuz var özellik karnesinde, gibi hususlar. Bunlar kurumsal şeyler. Bir de akademik özgürlük var ki her akademisyenin bir birey olarak en gencinden, en tecrübelisine kadar Kendi araştırmasını özgürcene yapabilmesi, evet. e, vardığı sonuçları yazılı sözlü e, kimse karışmadan anlatabilmesi. Tabi birey olarak bunu yapın. Evet. Şimdi bu ikisinin arasında canım özellik varsa özgürlüğü akademik özgürlüğe lüzum var deniyor. Benim ona cevabım şu. E, yani özellik üniversiteye dışarıdan kimsenin karışmaması e, demekse eğer şöyle diyelim yani bir hapishane düşünün. ...baş gardiyanı ve gardiyanı mahkumlar seçiyor. Güzel. Belki dışarıdan kimse atamıyor gardiyanı... ...veya baş gardiyanı... ...gardiyanları ve baş gardiyanı... ...ama içerideki mahkumlar özgür falan değil. Hala mahkum. Evet. Dolayısıyla akademik özgürlük de çok çok önemli bir husus... ...ve zannediyorum onu ilk defa Sabancı Üniversitesi... ...Türkiye'de gündeme getirdi. Yüksek öğretim kanununun her değişikliği gündeme geldiğinde... Kim getirirse getirsin o tasarılarda mutlaka bir akademik özgürlük e, maddesi oluyor. E, henüz tabii daha tasarılarda başka bir evet. tarafta değil. E, ama çok önemli bir e, nokta. Tabii e, özertlik deyince eskiden Türkiye'deki alışkanlık şuydu. Hani Siyasilerin üniversiteye karışmaması. Tabii siyasiler karışmasın yani o orası kesin. Ama e, iş sadece onunla bitmiyor. İş sadece devletin veya partilerin karışmamasıyla bitmiyor. ...başka şeyler de var, başka güçler de var e, Türkiye'de e, ve bütün dünyada. Dolayısıyla özertlik dediğimiz zaman e, gerçekten üniversite kendi içerisinde istediğini yapabilme... ...kendi işiyle ilgili yapabilme ama iyi yapabilme, Hı -hı. sorumsuzca değil yapabilme hakkına sahip olması. Özertlik hiçbir zaman dokunulmazlık falan da değil, asla öyle bir şey değil. Çünkü üniversite mutlaka... Özerk olmalı bence ama özertlik müthişle bir sorumluluk getiriyor hesap verebilme. Kime hesap verebilme? Öğrencisine hesap verebilme. İyi eğitim ver, e, veriyor bir üniversite yoksa çağ dışı kalmış şeyler mi öğretiyor? <gülüyor> vaktini boşuna mı geçiriyor? Hesap verebilme evet öğrencisine, öğrencisinin ailesine, diğer bütün paydaşlara, içinde yaşadığı topluma hesap verebilmeli. E, şeffaf olmalı üniversite. bu özerttiği aykırı bir husus değil. şey değil evet evet evet evrim teorisine de giriyoruz kitapta dolayısıyla sizden dinleyelim çünkü geçen yıl çok hararetli tartışmaların döndüğü bir yıldı evrim teorisi ile ilgili olarak siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi, evet 2009 esasında iki önemli şeydi bir tanesi evrim teorisi ee, diğeri de e, Galile'nin 400 yıl önce e, ilk defa teleskobu gökyüzüne çevirip Orada e, mesela Jüpiter'in aylarını görmesi. Bu iki olay Türkiye'de de e, tabii ki e, ses getirdi. Şimdi e, evrim teorisi biyolojinin çok önemli bir teorisi, bir bilimsel teori. Şimdi teori dendiği zaman tabii insanlara hani biraz böyle şey hayal mahsulü bir şey gibi geliyor. Hayır, o bütün deneylerle, gözlemlerle e, büyük ölçüde kanıtlanmış... Ve bugünkü biyolojimizin temeli olan bir teori. Yani evrim Hı -hı. teorisini atarsanız e, bugünkü biyolojiden çok az şey kalır. Gerçekten. Ha, şimdi bir bilimsel teori daima tartışılır. Yani bilimde mutlak gerçek diye bir şey yoktur. Şöyle diyelim isterseniz günün gerçeği vardır. Hı -hı. Yani... Evrim teorisi eminim şu sırada e, hala bir yerlerde tartışılıyor. Yeni bir takım gözlemler yapılıyor. E, ne bileyim yapılan eski e, kalıntılardan işte diyelim fosillerden e, bulunan DNA'lar çözümleniyor. O, o yeni e, çözümlenmelerin e, evrim teorisine ne kadar uyduğu araştırılıyor tartışılıyor. Evet. O, bu böyle. E, ama şimdi... İşin enteresanı da şu, şimdi evrim teorisine Türkiye'de işte akıllı tasarım ya daha önce yaratılışlıktı da bunlardı din adına karşı çıkanlar bir şeyde çok yanılıyorlar. Yani İslamiyet adına karşı çıkanlar bir şeyde çok yanılıyorlar çünkü bilim tarihine bakarlarsa mesela 11. yüzyılda İbnüleysem isimli önemli bir bilgin evrimden bahsediyor. Evet tabii yani 19. yüzyılda Darwin'in e, bahsettiği gibi komple bir teori olarak bahsetmiyor. Ama baya dikkatli okunursa evrimden bahsediyor. Başkaları da var böyle. Hani şimdi bunun enteresan tarafı tabii hem yaratış, yaratışçılık teorisi hem de akıllı tasarım dediğimiz şey e, Amerika'dan çıkma. Yani Amerika'da Hristiyan bir grubun e, evrime karşı yaratmaya çalıştığı... Ee, ne diyelim, hafif bilim tadı da yapay olarak içine atılmış bir şey. Ee, şimdi onu alıp, Türkçe'ye çevirip, e, çünkü yapılan bu, e, yeni bir şey gibi veya evrim teorisinin alternatifi gibi sunmak, olacak şey değil. Şimdi Amerika'da bu tartışıldı hakikaten ve şeye kadar gitti. Yüksek mahkemeye kadar gitti. Yüksek mahkemenin orada bir ilginç bir kararı var. Evet, akıllı tasarım veya yaratılış teorisinden bahsedilebilir. Biyoloji kitaplarında değil. Çünkü biyoloji değil o. Yani başka yerde tabii fikir özgürlüğü vardır. İnsanlar ee, o konuda kitap da yazabilir, söyleyebilir. Ama biyoloji kitabında değil çünkü onun yeri biyoloji değil. E, ...biyolojinin, bugünkü biyolojinin... ...dediğim gibi kendimi tekrarlayayım... ...temeli e, esas olarak... ...Darwin'in ortaya attığı... ...tabii Darwin'den öncesi de var... E, e, ...evrim teorisi. Evet. Peki hocam, matematik yapmak ne demek? E, evet, matematik yapmak... E, ...şu demek, yani matematik öğretmek değil... E, ...matematik öğretmek de benim için... ...çok zevkli bir şey, ben hocalığı çok severim... E, ...matematik yapmak... E, Düşünerek yeni teorem bulma, teoremler ispat etmeye çalışmak veya e, bilinen bir e, teoremin böyle daha güzel, daha şık, daha basit, daha yalın ispatını bulmaya çalışmak. İşte matematik yapmak bu. Daha doğrusu matematikçiler matematik e, yapmaya çalışırlar bu oyuna. Çünkü şöyle bir e, yapmadık hiçbiri, ben, ne ben ne arkadaşlarım yapmadı ama e, böyle bir e, hesap. Yani Bir şeyi kaç defa denedik, kaç defa başarısız doğradık. <gülüyor> Başarı yüzdemiz genelde çok düşük. Ama matematik yapmak demek o çabayı da göstermezseniz işte belki yüz seferde, üç seferde, yüz çabanın içinde üçünde başarılı oluyorsanız O üçü de başarılı olmaz yani evet. o şeyi o beyin terini atmanız gerekiyor. Evet bu kavram şundan hoşuma gitti hocam matematik yapmak matematik ve matematik sözcü ve yapmak fiilinin yan yana gelmesi resim yapmak tiyatro He. yapmak gibi matematik yapmak kavramı hakikaten çok ufuk açıcı bir kavram bu anlamda. Evet yani matematikçilerin işi bu yani matematik yapmaya çalışırlar en azından e, yaptıkları zaman da çok mutlu olurlar tabi. Evet söyleşimizin son dakikalarındayız fakat şunu da sormadan edemeyeceğim Türkiye için nasıl bir seçim sistemi öneriyorsunuz? O esasında e, genç yaşta kaybettiğimiz e, Profesör Murat Sertel'in önerdiği bir sistemi. E, ben Ersin Bey'le birlikte Ersin Kalaycıoğlu ve siyasal bölümci e, biraz daha basitleştirdik, basitleştirmeye çalıştık. O e, neler yok bu seçim sisteminde? Baraj yok. Hiçbir şekilde baraj yok. E, bir e, bölgesel bir sistem... İki kişilik iki milletvekillik bölgeleri ayrılıyor Türkiye veya bir ama genellikle iki ve herkes iki oy kullanıyor birinci oy birinci tercih ikinci tercih ondan sonra bunlar hemen sayılıyor şimdi iki kişi olduğu zaman sizin çevrenizde kime oy verdiğinizi biliyorsunuz. Şimdi ben İstanbul'da oy kullanıyorum... ...her zaman da e, ...her seçimde de e, oy kullandım... ...şimdiye kadar... E, ...up uzun bir listeye oy veriyorum... ...şimdi benim verdiğim oy... ...kaçıncıya... ...yardım ediyor meclise girmesine... ...onu hiçbir zaman bilemiyorum... Evet. E, Bilinciye ediyor mutlaka da... ...ama yani on, on de ediyor mu... ...yoksa sekiz demek alacak... ...hiç bilmiyorum... ...halbuki iki... E, ...kişi olduğu zaman tanıyabiliyorsunuz... ...peki ondan sonra nasıl oluyor... Kazanan parti e, o iki milletvekilliğini de alıyor. <Gülüyor> Peki e, kazanmak ne demek? O şöyle, e, birinci oylardan yüzde elliden fazla almışsa bir parti o kazanıyor, hiç bakılmıyor. Hiçbir parti almamışsa her iki tercih de toplanıyor. Yani A partisi birinci oylardan diyelim... 30 aldı. İkinci oylardan da 30 aldı. O 60. B Partisi birinci oylardan 25 aldı. İkinciden de diyelim ki 50 aldı. Ee, o o kazanıyor. Yani ikinci Hı -hı. tercihler kazanıyor. Ee, bunun getirdiği bir takım şeyler var. Bir kere milletvekilinizi tanıyorsunuz. Kim oy verdiğinizi tanıyorsunuz. Bir. İkincisi iki tercih yaptığınız zaman bir anlamda oyunuzun boşa gitme ihtimali çok daha az seçmenli olarak. Partiler açısından da şöyle bir parti seçim sonuçlarına baktığı zaman kendisine oy verenler ikinci tercihlerini nereden hangi partilerden aldığını falan görmesi kolay olası bir koalisyona doğal olarak hazırlıyor evet. açıkçası evet. Ee, bir de bu var. Bunun bir de başka tarafı daha var. O Ersin Bey'in aklına geldi. Güzel bir fikir hakikaten. Mesela diyelim ki bir parti mutlaka milletvekillerinin yarısını, kendi milletvekillerinin yarısının kadın olmasını istiyor. O zaman yapacağı şey iki adaydan birini mutlaka kadın göstermek. Evet Sadece pratik bir evet. çözüm. Evet ve birinci aday ikinci aday da yok. Kazanırsa ikisi de kazanıyor, kazanamazsa ikisi de kazanamıyor. Evet. Peki. Böyle çok, bir sistem. Çok güzel çok teşekkür ederiz hocam misafirimiz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında bu akşam Matematikçi ve Sabancı Üniversitesi kurucu rektörü Tosun Terzoğlu ile onun hakkında yazılmış söyleşilerinden, yazılarından, radyo programlarından oluşmuş Dünyaya Çoklu Bakmak adlı kitabı konuştuk.